Damlalar Engin bir denizden bir damla sunmak amacıyla hazırladığımız bu programlarda klasik kültürümüzün parlak simalarından örnekler sunmaya çalışıyoruz. Onların hayata bakış açılarını, ifade biçimlerini, duygu zenginliklerini küçük numunelerle aktarmaya çalışıyoruz. İsmi gibi damlalar. Damla hacim cihetiyle çok küçüktür ama denizin bütün özelliklerini de taşır. Tadını, rengini, kokusunu, bütün özelliklerini, kimya özelliklerini taşır. Bugün hatırıma gelen Necati Bey ile Ahmet Paşa arasındaki karşılıklı mısralaşmalar, nazirelerdir. Yani öyle güzel söz sanatı, söz yarışı yapılmaktadır ki öyle latif, öyle yüksek seviyeden yapılmaktadır ki hayret etme, daha doğrusu hayran kalmama kabil değil. Aynı manada olmak üzere Sultan Fatih devrinin iki büyük şairi olan biri bey biri paşa, Necati bey Ahmet paşa. Ee, Necati bey şiirde, sanatta aslında Ahmet paşanın çırağı mesabesindedir ama ustayı geçen bir çıraktır adeta. Boynuz kulağa geçmiştir sanki la teşbih. Fakat e, tevazu da elden bırakmamaktadır. Ona karşı e, alçak gönüllü bir tutum içerisindedir. Adı geçtiği zaman hürmeti eksik etmemektedir. Halbuki e, şairler bir miktar, e, tabir mazur görülsün, megaloman kimselerdir. Yani kendilerini öyle e, biraz ileride görürler ki, büyük görürler ki belki samimidirler de bunda. Aksi halde sanat icra etmek e, belki mümkün değil. Hiç şiir yazmadığım için konu hakkında sadece tahminde bulunabiliyorum. Rahmetli Necip Fazıl geldi bu noktada hatırıma. Bir şiir yarışmasına laf olsun diye şiirini gönderiyor. Katılmak için böyle göndermiş şiirini. E, sonucu takip bile et. Yani. Bir dostu diyor ki üstad şiirini gönderdiğin yarışma sonuçlandı. Necip Fazıl kısa kürek, hiç duraksamadan şöyle cevap veriyor. İkinci kim oldu? Yani birinci olduğundan öylesine emin ki. Yani şairlerin tutumları genellikle böyledir ama Necati Bey Ahmet Paşa'ya karşı vereceğim örnekte kendini aşmış muazzam bir tevazu örneği gösteriyor. Sözü daha fazla uzatmayalım. Hem Necati Bey hem Ahmet Paşa aynı manada olmak üzere birer beyit söylemişler. Ahmet Paşa'nın dediği şu: Damenin kessen kalır damanı lütfun da elim, destimi kessen elimde kalır lütfun dameni. Mana şu dağmen etek demek paça demek yani ey sevgili senin eteğine ben öyle sıkı sarıldım öyle kararlı tutuyorum ki benden usanıp da eteğini kesecek olsan problem yok çünkü eteğin elimde kalacak ben karlı olacağım fakat elimi kessen yine gam değil elim eteğinde kalacak yine maksada kavuşmuş olacağım elimi kessen de gam değil diyor yani Necati Bey de aynı manada olmak üzere diyor diyor ki ee, inşallah hatırlarım tabi. Ee, şöyle muhkem tutayın aşk ile dildar eteğin ya katedeler destim ya keseler yar eteğin. Aynı manada yani öyle muhkem öyle sağlam ve içten tutayım ki yarın eteğini öyle kararlı olayım ki e, benden usanıp da eteğini kesse de yok elimi kesse de e, sonuç değişmesin yine de maksada kavuşmuş olayım. Şimdi 8-10 kişi bir araya gelmişler. Necati Bey ve Ahmet Paşa'nın bu beyitlerini e, mütalaa ediyorlar. Tabir mazır görürsün. Yani bir geyik muhabbeti söz konusu. Fakat e, seviyenin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Necati Bey mi üstün, Ahmet Paşa mı üstün, hangisinin beyti daha kuvvetli, e, eli kesen mi haklı, eteği kesen mi, yazık değil mi filan, aşiğin elini kesmek filan gibi böyle nükteli bir sohbet devam ediyor. Mecliste tesadüfen e, Necati Bey selam verip giriyor. Diyorlar ki efendim biz de sizden bahsediyorduk meselenin içinden çıkamamıştık. Ahmet Paşa mı yukarıda siz mi? Hanginiz daha üstün şairisiniz? Doğrusu karar veremedik ne dersiniz? Necati Bey diyor ki hemen o anda irticalen yani gençlerin şimdi anlayacağı dilde doğaçlama olarak hiçbir hazırlık olmaksızın pat diye verdi ki Mısra. Necati'nin dirisinden ölüsü Ahmet'in yeydir ki İsa göklere avsa yine dem uğur Ahmet'ten. Şimdi efendim çok güzel nükteli bir söyleyiş var. Necati Bey'in asıl adı İsa'dır. Şiirdeki mahlası Necati'dir. Yani asıl adı İsa şahsın. Diyor ki, Necati'nin dirisinden ölüsü Ahmet'in yeğidir. Benim diyor dirimden, ki Ahmet Paşa vefat etmiş o zaman. Benim dirimden onun ölüsü bile üstündür diyor. Ahmet Paşa'nın ölüsü bile benden üstündür diyor. Şöyle ki diyor, nasıl ki İsa Aleyhisselam diyor, her ne kadar göklere çıkarıldı. Hani biliyoruz ya, e, öldürdük zannetti Yahudiler. Halbuki diri olarak göğe çıkarıldı. Kıyamete yakın tekrar inecektir göklerdedir ya. Diri olarak göklere çıkarıldı İsa Aleyhisselam ama... Peygamber Efendimiz'e ümmet olmak arzusundadır ve Ahmet, Ahmet der. Malum o da Efendimiz'in adı da Ahmet. E, kendi adı İsa, onun adı Ahmet. E, ki İsa göklere ağsa yine dem uğurur Ahmet'ten Pes doğrusu yani. Bu noktada hem meseleye çok uygun misal getirmesi, hem de başka bir şairi kendinden yukarıya koyması, üstelik bunu gerekçeli yapması, günümüzde hakikaten hasret duyduğumuz muazzam bir tevazuya örnek teşkil eder.